Birleşmiş Milletler, İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi'nin kabul edilmesinden bu yana insan hakları ile ilgili pek çok belge imzalandı. 1966 Birleşmiş Milletler Siyasal Haklar Sözleşmesi, 1969 Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi, 1979 Kadına Yönelik Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi, 1986 Afrika İnsan Hakları Sözleşmesi bu belgelerin en önemlileri arasında yer almakla birlikte... Bunların ne kadar uygulanabildiği hala tartışma konusu. Ama bir sözleşme var ki, geçerli olduğu ülkelerde dünyadaki benzeri sistemlere oranla çok daha etkin bir insan hakları sistemine temel oluşturdu. Sözüne ettiğimiz sözleşme, etki alanı durmadan genişleyen ve gün geçtikçe sağlamlaşan Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi. Eğitim dizimizin bu bölümünde Avrupa'da insan haklarını korumak için geliştirilen kurumlara, yasalara ve uygulamalara eğileceğiz. Tabii bunun için dünyadaki en eski insan hakları sözleşmesi sayılabilecek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni hazırlayan Avrupa Konseyi'nin merkezine gitmek gerek. Fransa'nın doğu ucunda Almanya sınırında küçük bir kentte Strasbourg'dayız. Son olarak Azerbaycan ve Ermenistan'ın katılımıyla üye sayısı 43'e çıkan Avrupa Konseyi, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni 1950 yılında henüz 15 üyeli bir kuruluşken kabul etmişti. Türkiye'de bu üyeler arasındaydı. İnsan Hakları Sözleşmesi 1953'te yürürlüğe girdi. Sözleşmede insan hakları evrensel bildirgesinde de söz edilen yaşama, adil yargılanma, İfade ve inanç özgürlüğü gibi temel haklar dile getiriliyor. Ama sözleşmenin esas önemi içerdiği haklardan çok bağlayıcı olmasında ve bugün oldukça etkin biçimde işleyen uluslararası yasal kurumların oluşturulmasını öngörmesinde yatıyor. Avrupa Konseyi iki kurum oluşturdu. Avrupa Komisyonu ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Sözleşmeye taraf ülkelerde yaşayan bireyler, haklarının devletleri tarafından ihlal edildiğini düşündüğünde İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkına sahip. Mahkeme, bir devletin diğer bir devlet aleyhinde açmak istediği davaları da kabul ediyor. Başlangıçta bireysel başvurular sadece Avrupa Komisyonu'na yapılabiliyor, komisyon uygun görürse dava açılıyordu. 1998'e kadar bu böyle sürdü. Bugünse bireyler doğrudan mahkemeye başvuruyor. Hatta öyle ki konseye üye ülkelerin en ücra köşelerinden, hapishanelerden, kargacık burgacık el yazılarıyla çok kısıtlı imkanlarla yazılmış küçük bir mektupla başlıyor çoğu dava. Mahkemedeki Türk hukukçulardan Atilan Nalbant anlatıyor. E, Aydın'dan işte köylü bilmem ne e, Fatma e, doğrudan mektup yazar buraya. İşte e, mektupta yani şöyle kalem alınmıştır işte işte belediyenin işte kamyonu işte yolda geçerken iki öküzüme çarptı. İşte öküzümün bir tanesi öldü bir tanesi yaralandı. İşte bir ölen öküzüm için devlet iki buçuk milyon para verdi iki buçuk milyonla bir öküz alamam. Şikayetçiyim efendim. <gülüyor> ya bunu tabii bir de köylü şivesi yazar. Ya böyle başvuru çok oldu. Dünyada insan hakları ihlalleri konusunda bireylerin açtığı davaları kabul eden en önemli mahkeme Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi. Mahkeme Başkanı Lüzius haber anlatıyor. Bunun tam anlamıyla bir insan hakları mahkemesi olduğu söylenebilir. Uluslararası bir insan hakları mahkemesi ve çok etkin işleyen bir sisteme sahip. Güney ve Kuzey Amerika ülkelerinin kurduğu Inter Amerikan İnsan Hakları Mahkemesi ve Afrika ülkelerinin kurmaya çalıştığı bir İnsan Hakları Mahkemesi daha var. Ama bizimki tam anlamıyla bir başarı örneği. Batı Avrupa'da yavaş yavaş gelişti. 1970'lere kadar yılda ancak bir iki davaya bakıyordu. Ama sonradan devletler tek tek bu sisteme dahil olmak istedi. Daha sonra Doğu ve Orta Avrupa ülkelerinin Avrupa Konseyi'ne üye olabilmesi için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni tanımaları şart koşuldu. Şimdi Belarus, Orta Asya Cumhuriyetleri ve birkaç eski Yugoslavya Cumhuriyeti dışında bölgedeki bütün ülkeler bu sisteme dahil. Tarihsel açıdan baktığımızda Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan insan hakları ihlallerine duyulan tepkinin sonucu kuruldu. İkinci Dünya Savaşı'nda yaşanan terörün tekrarlanmaması, Avrupa'da kalıcı barışın oluşturulması için devletlerin demokratik ve insan haklarına saygılı olması gerektiği düşünülmüştü. Bu deneyimler böyle bir sistemin ortaya çıkmasına neden oldu. Şimdi amacımız hala bu tür ortak kuralları bulmaya çalışmak. Ama artık marjinal bir kurum olmaktan çıktık denebilir. Bunca davadan sonra Avrupa'da insan hakları alanında neredeyse anayasa mahkemesi gibiyiz. Potansiyel olarak 800 milyon kişinin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurma hakkı var. Fransa dışından her gün ortalama 136 telefon ve 757 mektup geliyor mahkemeye. 2000 yılı sonundaysa biriken başvuru sayısı 16.000'e yakındı. Mahkeme başkanı yapılan başvuruların %85'inin kabul edilmediğini söylüyor. Zira bir başvurunun kabul edilebilmesi için tüm iç hukuk yollarını tüketmiş olmak ve ondan sonra en geç 6 ay içinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmak gerekiyor. Peki ama Avrupa Konseyi'ne üye tüm ülkelerin, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni kabul etmiş olmasına rağmen insan hakları konusunda aynı tutumu benimsedikleri söylenebilir mi? Avrupa Konseyi'nin ırkçılık ve hoşgörüsüzlüğe karşı çalışmalar yürüten komisyonun başkanı Işıl Geşi. Bu konular hakkında çalıştığınız zaman Avrupa'da hakikaten üye memleketlerimiz arasında hiçbir şekilde aynı bir yaklaşım olmadığını fark ediyorsunuz aslında Avrupa'nın bir çizgiyle bölündüğü söylenebilir bazı memleketler bu çizginin bir tarafında bulunan memleketler farklılığa önem veriyorlar azınlıklar hakkına çok önem veriyorlar ve e, cemiyette grupların farklı e, farklılıklarının korunması gerektiğini ...ve her türlü imkanın grupların kendi dilleri, kendi dinleri, kendi kültürlerini korumak için özel haklar sahibi olmasına inanıyorlar. O çizginin öteki tarafındaki üye memleketler ki bu başka bir hukuksal ve tarihi bir yaklaşım... ...kanun önünde eşitliğe inanıyorlar. Bireysi, bireylerin her türlü şartlarda eşitlik, eşitliğe sahip olduğuna inanıyorlar. Bu çok farklı iki yaklaşım. Hangisi insan haklarına daha uygun? İnsan haklarına ikisi de uygun. İkisi de insan haklarına uygun. Fakat insan haklarına uygun olmayan ekstremler, yani aşırı uçlar. Eğer çok fazla, hatta azınlıklar konusunda da bir aşırı uca giderseniz sadece ve sadece farklılığa önem verirsiniz ve in sadece e insanları farklı olarak tanımlamak isterseniz, bir takım kategoriler uyumlu bir cemiyet değil, bir takım birbirleriyle hiçbir alakası olmayan kutular yaratırsınız. Bu kötü, bu bir uç. Öteki uçta, öteki ekstremde de insanların eşit olduğunu düşünerek hiçbir şekilde kendi özel farklılıklarını tamamen yok ederseniz... Ee, tamamen bir tek lisan, bir tek e, din, bir tek e, şey e, ne diyebilsem kültüre doğru gidersiniz ki bu bir ekstremdir, bir uçtur. Bu da çok kötü. Önemli olan yine denge. yine <gülüyor> tekrar ortada uyumlu bir dengeye varmak. Yani e, herkesin kendi kendi Özel farklılığını, lisanını, dilini, kendi kültürünü koruyabileceği fakat aynı zamanda bir, bir toplumun, bir cemiyetin parçası olarak hep beraber ve eşit olarak katılabileceği bir demokrasinin yolunu bulabilmek. Peki bu farklı yaklaşımlar Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi için sorun oluyor mu? Mahkeme Başkanı Vithaber'e soralım. The answer is yes and no. We apply the same Bunun yanıtı hem evet hem hayır. Biz yeni üye devletler de dahil herkese aynı kuralları uyguluyoruz ki başkalarına haksızlık yapmamak için böyle olması şart. Her ülkenin kendine özgü sorunları var ama Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi çifte standart uygulamamıza el vermiyor. Bununla beraber ülkelerin kendilerine özgü sorunlarını göz ardı etmemek için küçük bir değerlendirme yetkimiz var. Ama orada da demokratik bir toplumda nelerin kabul edilebilir olduğuna bakıyoruz. Bununla beraber yaşama hakkı ve işkence yasağı Avrupa'nın her yerinde aynı oranda geçerli ve öyle de olmalı. Ülkeler genelde insan hakları ihlallerine gerekçe olarak ayrılıkçı hareketleri, terörizmi ya da aşırı dinciliği gösteriyor. Peki bu tür durumlarda mahkemenin belli ölçütleri var mı? Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde bunlardan açıkça söz edilmiyor. Ayrılıkçılık, terörizm ve aşırı dincilik konularında maddeler yok. Ayrılıkçılık, bir halkın kendi geleceğini belirleme hakkı, genel olarak bir uluslararası hukuk sorunu ve İngiltere'den Moldova'ya, İspanya'dan Kıbrıs'a kadar Avrupa Konseyi'ne üye ülkelerin birçoğunda yaşanan bir sorun. Bence mahkemenin görevi her bir durumda insan haklarına yönelik kısıtlamaların anayasal olup olmadığını, yasaların meşru amaçlarla yapılıp yapılmadığını ve kısıtlamaların demokratik bir toplumda gerekli olup olmadığını incelemek. Bence terörizm varsa devletlerin etkin önlem alma hakkı da olmalı. Söz gelimi İtalya'da mafya büyük bir sorun. Ve tabii ki devletin mafyaya karşı etkin önlem alma hakkı var. Ama mahkeme terörist dahi olsa herkesin temel haklarına saygı gösterilmesinde ısrar ediyor tabii. Aşırı dincilik konusunda da hedefimiz devletin ihtiyaçlarıyla bireyler, siyasi partiler ya da belli bir dinsel grup arasında denge kurmak. Hangi kısıtlamalar meşru, hangileri aşırıya kaçıyor, bunları belirlemeye çalışıyoruz. Ama bu tabii ki sürekli olarak gelişen bir süreç. Değişen duruma göre tepki göstermek gerekiyor. Peki tarihsel deneyimler gerekçe olarak gösterildiğinde mahkeme ne tepki gösteriyor? Balkanlara bakın, tüm bölge dev tarihsel sorunlarla iç içe. Ama öte yandan Fransa ile Almanya'ya da bakıp geçmişte ne kadar sorunlu ilişkileri olduğunu düşünebilirsiniz. Biz gerçekten bu sorunların aşılması, tarihe saplanıp kalınmaması, ilerlenmesi ve insan haklarına tam anlamıyla saygı gösterilen bir bölge oluşturulması için buradayız. Kural, hoşgörü, birlikte yaşamak, ayrımcılık yapmamak ve birbirimizin hayatını tehlikeye atmadan yaşamak. Çatışan haklar arasında denge kurma işinin kolay olduğu söylenemez. O yüzden de mahkeme kararları kimi zaman devletler tarafından eleştiriliyor, siyasi olmakla suçlanıyor. Mahkemedeki Türk hukukçulardan Atilan Albant bunun doğal olduğunu söylüyor. Mahkemenin çalıştığı alan hassas olduğu için, yani bazen devletin egemenlik yetkileriyle ilgili konularda birkaç şey söylemek zorunda kaldığı için kuşkusuz böyle eleştiriler anlaşılır. Fakat bizde anayasa mahkemesi ki ben anayasa hukukcusuyum, anayasa mahkemesinde biz çok eleştirdik veya bazen övdük. E, fakat bu tip anayasa mahkemesi gibi, insanlıkları mahkemesi gibi e, hassas alanlarda, yani tipik bir medeni hukuk uyuşmazlığı çözmeyen, e, çok daha başka alanları da kapsayan, yargı yekisi olan mahkemeler böyle eleştiriler alır. Bu normal. Fakat e, sonuçta bu bir mahkeme, mahkemenin saf, yargısal bir usulü var. E, ve e, o saf, yargısal usul ...tıpkı Türkiye'deki mahkemeler gibi işleyen bu usul ve benim gördüğüm kadarıyla gayet iyi işliyor. Bizim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde siyasi emellerimiz yok. Tek amacımız hakları, hükümetleri tarafından ihlal edilen bireyleri korumak... ...ve Avrupa'da insan haklarının korunması için bir standart oluşturmak. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Başkanı'nın dediği gibi mahkemenin siyasi amaçları yok... Wild Haber bu bağlamda Avrupa Birliği yetkilileriyle hiç resmi olarak bir araya gelmediğini de vurguluyor. Türkiye'de yaygın olan bir görüş ise sadece İnsan Hakları Mahkemesi ile ilgili olarak değil, genel olarak insan hakları konusunda özellikle Türkiye'nin üzerine gidildiği yolunda. Irkçılık ve hoşgörsüzlüğe karşı Avrupa Komisyonu'nun başkanı Işıl Geşi bunun doğru olmadığı görüşünde. Özellikle Türkiye'ye karşı bir cephe var ya <gülüyor> da Türklere karşı ırkçılık varmış gibi bir durum olduğunu ben kendim pek zan etmiyorum. Herkesin beraberce konuştuğu, tartıştığı bir takım problemler var. Başka memleketlere karşı da bir takım cepheler alınabiliyormuş gibi bir durum algılanabilir. Sadece Problem olan ülke Türkiye değil. Fakat sadece ismi geçen problem olarak ismi geçen ülkeler benim çalıştığım bölümde Avrupa Konseyi'nde ırkçılıkla savaşma bölümünde o kadar çok memleketler parmakla gösteriliyor ki Almanya, Avusturya ki bunlar eski demokrasilerden Almanya, Avusturya yani o kadar büyük problemler var ki yani özellikle Türkiye'ye karşı bir cephe alındığını hiç san etmiyorum. Bu konular bir kere bu memleketlerde kendi içinde de çok tartışılıyor. Yani hiçbir şekilde bu konularda biz mükemmelliğe eriştik ve size e, ders vereceğiz denilen bir durum ben görmüyorum. Bir takım hep beraber herkesin ki Türkiye'de bu gruba dahil hep beraber varmak istediğimiz, erişmek istediğimiz noktalar var. Yani demokrasiyi kurmak ya da korumak ya da ilerletmek. Ve bir yerde Avrupa, bir yerde Türkiye var diye bir durum yok. Hep beraber bu konular hakkında tartışma var ve Fransa'nın kendi içinde ya da Almanya'nın ya da İngiltere'nin kendi içindeki problemlerini kendileri de çok tartışıyor. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi aslında Avrupa ve dünyanın diğer yerlerindeki hukuk sistemlerini de etkiliyor. Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Örgütü'nün kurulmasıyla sonuçlanan süreci başlatan Helsinki Konferansı'nda kabul edilen sonuç bildirisi, her ne kadar uluslararası güvenlik ve devletler arası ilişkilerle ilgili olsa da bildirinin ilk bölümünde saygı gösterilmesi gereken insan haklarından ayrıntılarıyla söz ediliyor. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Evrensel Bildirgesinden ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nden esinlenerek hazırlandığı içerdiği sözcüklerden anlaşılan Helsinki Sonuç Bildirisi doğrudan insan hakları ile ilgili bir sistem oluşturmuş olmasa da insan hakları konusunu Doğu ve Batı ülkeleri arasındaki ilişkilerin en önemli unsurlarından biri haline getirdi. Bu örgüt de şimdi aynı Avrupa Konseyi gibi üye ülkelerde insan haklarına dayalı sistemler oluşturulması için çaba harcıyor. Avrupa Birliği de her ne kadar ekonomik bir oluşum ise de birliğin tüm kurumları yürütme yetkilerini kullanırken Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'ni göz önünde bulundurduklarını söylüyor. Avrupa Birliği üyelerinin Lüksemburg'da kurduğu Adalet Mahkemesi de temel insan haklarının özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nde dile getirilen şekliyle Avrupa Birliği'nin hukuk sistemi içinde de var olduğunu sık sık dile getiriyor. Hatta insan hakları sicilinin düzgünlüğü bir ülkenin Avrupa Birliği'ne katılabilmesi için artık en önemli şartlardan biri. Bu konuya bir sonraki bölümde eğileceğiz. <gülüyor> Ama bu bölümü yine Strasbourg'da Avrupa Konseyi içinde insan hakları anlayışının geliştirilmesi için oluşturulan İnsan Hakları Komisyonu'nun başkanı Alvaro Hill Robles'le noktalayalım. Bir insan hakları komisyonu başkanı Avrupa'daki insan hakları sisteminden memnun olduğunu söylüyorsa iyi bir komisyon başkanı değil demektir. Avrupa'daki sistemi genel olarak değerlendiremem. Avrupa'da birçok ülke temel insan haklarına saygı gösteriyor. Ama diğer bazı ülkelerde sorunlar var. Tek bir sistemden söz etmek mümkün değil. Ama şu da bir gerçek ki, Avrupa ülkelerindeki durum diğer ülkelerle karşılaştırıldığında daha olumlu. Özellikle Avrupa Birliği ülkelerinde durumun daha olumlu olduğunu kabul etmek lazım.